İkinci grup mustazaflarsa vahiy endişesi taşımayan ve müstekbirlerin yaptıklarına sessiz kalanlardır. Bu tür mustazaflar bu halleriyle müstekbirlere zemin hazırlamışlardır ve onlara rıza gösterdiklerinden dolayı ahirette cehennem azabını müstekbirlerle paylaşacaklardır. Sebe suresi 31. 32. 33. 34. 35. ve 36. ayetlerine kulak verelim. İnkar edenler bu Kur'an'a ve ondan öncekilere inanmayacağız dediler. Sen bu zalimleri Rab'lerinin huzurunda dikilmiş oldukları zaman suçu birbirine atıp dururken bir görsen. Güçsüz sayılanlar, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz inanmış olacaktık derler. Büyüklük taslayanlar güçsüz sayılanlara, size doğruluk rehberi geldikten sonra ondan sizi biz mi koyduk. Hayır, zaten suçlu kimselerdiniz derler. Azap gördüklerinde ettiklerine içleri yanar. İnkar edenlerin boyunlarına demir halkalar vururuz. Yaptıklarından başka bir şey mi cezasını çekerler? Doğrusu uyarıcı göndermiş olduğumuz her kasabanın varlıklı kimseleri Onlara, biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz diye gelmişlerdir. Malları ve çocukları en çok olan bizleriz. Azaba uğratılacak da değiliz derlerdi. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı imtihan olsun diye dilediğine genişletir ve bir ölçüye göre verir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe suresindeki bu ayetlerden başka Nisa suresi 97. ayeti de dinleyelim. Kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman onlara ne yaptınız bakalım denince biz yeryüzünde zavallı kimselerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir.